Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastehdi wa wa min sayyiati a'malina 'abduhu wa يا أيها الذين آمنوا تقول الله قتقاتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهم رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويافل لكم ذنوبكم ومن uta الله ra s فاز فاز faze بعد Amma badu fa ان inna astakal hadi fi kitabullah. محمد صلى hedi عليه وسلم in الأمور lah وكل alihi vesallam. Bahajra umuri muħdetatuha. Bahajra l-umuri bid'a, Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Tevhid inancına aykırı iddialar ve cevaplar. Dokuzuncu şüpheye geldik. Nasipse inşallah uzatmayacağız. Vakitte geç oldu. Dokuzuncu şüpheye başlayacağız. Dersimize başlamadan önce Rabbimizden Fatih kardeşimizin vermiş olduğu akikayı kabul etmesini aynı zamanda da akika sahibi Evladımızın da Rabbimizin rahmetine nail olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Niyazımız o. Malum vefat etti. Kullu nefsin ve ikatul mavut. Her nefis ölümü tadacak. Bazıları bir ay yaşar, bazıları on yıl yaşar, bazıları elli yıl yaşar, bazıları dokuz elli yıl yaşar. Allah'ın emri gelince de gider. Evet. Allah bütün ölülerimize rahmet etsin. Evet oku. Dokuzuncu şüphe, ölü ya da diri her bir kulla tevessülde bulunmanın cevazına ilişkin olarak ileri sürdükleri bir diğer delil de Ahmet ve i̇bn Mace tarafından evden mescide çıkarken okunacak dua konusunda aktarılan rivayettir. Yani <gülüyor> malum işte yani mesele eğer delil bulmaksa delil bulunur, bulunur ama bu delil ne kadar sahihtir? ya da bu delilin ifade ettiği anlam ne kadar onların anladığı gibidir, onların anladığı şekildedir. Bu ne yapılır? Tartışılır. Yani işte ölü ya da diri bir kulla tevessülde bulunmak caizdir. Neden caizdir? İşte İmam Ahmet ve İbni Mace ne yapmıştır? Şöyle bir hadisi rivayet etmişlerdir, tahriş etmişlerdir. Bu de mefhumu nedir? Ölü ya da diri herhangi bir kuldan Tevessülde bulunmanın caiz olduğunu gösterir. Şeklinde ne yaparlar? Bir iddia ortaya atabilirler. İşte müellif de burada bu delilde de almış. Bu delil de ne yapıyor? Hem senet açısından hem de metin açısından inceliyor. Hep söylüyoruz. Öncelikle bakmamız gereken senet. Öncelikle bakmamız gereken senet. Senede baktıktan sonra da neye bakıyoruz? Metne bakıyoruz. Senet zayıf olursa, sayı olmazsa ...metne bakmaya çok ihtiyaç olmaz. Ama yeri geldiğinde metin... ...senedi zayıf bile olsa onların dediği gibi değil... ...belki de bizim dediğimiz gibidir. Yani onların lehine delil değil, bizim... ...lehimize delildir, onların aleyhine delildir. Hal böyle olunca da ne yaparız? Varsayarız. Deriz ki eğer bu delil sayı olsaydı... ...zaten sizin iddia ettiğinizi ne yapmazdı? İspat etmez. Aksine sizin aleyhinize olurdu. Bunu selef çokça yapmış... Biz buna farazi meseleler diyoruz. Farazi ki Arapça'da felnafrul yani ne yapalım? Farz edelim yani varsayalım ki demektir. Farz edelim yani varsayalım ki demektir. Fukuha arasında ihtilaflıdır. Farazi meseleler olmayan meseleler gündeme getirilir mi getirilmez mi? Hanefiler buna cevaz vermişlerdir. Şafiler ikiye ayrılmışlardır. Malikiler ve Hanbeliler cevaz vermemişlerdir. Ne demek bu? Yani olmayan bir meseleyi olmuş gibi sormak hocaya. Olmayan bir meseleyi olmuş gibi sormak. Ha, bu olmadığı için olmuş gibi sormaya Selef'in geneli cevaz vermemiştir. Peki cevaz vermemesi haram olduğu anlamına gelir mi? Gelmez. Cevaz vermemesi ha, haram olduğu anlamına gelmez. Ya yani ney? Kötü adet edinmek ileride insanların farazi mesele getirmesine yani devamlı olmayan meseleleri hocaların önüne ne yaparak atarak hocaların olan meseleler dururken olmayan meselelerle uğraşmasına meşgul olmasına men içindir bir engel içindir. Onun için İmam Mali mesela kendisi farazi meseleler olmayan meseleler kendisine sorulduğunda cevap vermezdi ama talebeleri yolunu bulmuştu. Ne yaparlardı? Talebleri isim vermeden falanın başına böyle bir şey gelmiş derlerdi. İmam Malik de ne yapardı? Falanın başına böyle bir olay geldiği için o meseleye ne yapardı? Cevap verirdi. Ha, bu önemlidir. Yani haram anlamı çıkmaz. Sadece bu yolu açmamak lazım. Düşünün müftü, yani olan meselelerle uğraşması gerekirken adam gülüyor. Olmayan bir mesele eğer olsa ne olur? Başka bir adam geliyor. Olmayan şu mesele olsa ne olur? E ne yapacak hoca? Olan meseleler dururken, insanların yani bizzat başına ne yapan? Gelen meseleler dururken ne yapacak? Olmayan meselelerle uğraşacak. Bu faraziye, faraziye yeri geldiğinde lazım olabilir, yeri geldiğinde lazım olmayabilir. Yeri geldiğinde lazım olabilir, yeri geldiğinde lazım olmayabilir. Yani işte adam geldi, ya hocam dedi, ya eskiden bazı alimler tayyi mekan yapmışlar. İşte nedir tayyi mekan, uçmuşlar, aynı anda 2-3 yerde görülmüşler. E bu adamlar mesela Mekke'ye gittiklerinde seferi miydi, değil miydi? Ya da işte hocam şimdi ışınlama çıktı, insanlar ışınlanıyorlar, yani adam tak ışınlandı nereye, Amerika'ya, şimdi bu adam seferi mi, değil mi? İşte farazi bir mesele, hoca ne yapsın, bununla uğraşsın. He. Anlatabildim mi yani, bir örnek, Benden bazen talebeler örnek istiyorlar, ben de bu örneği veriyorum. He. Şimdi ışınlanma eskiden tayi mekanlaydı. Şimdi ne oluyor işte? Işınlanarak oluyor. Ha, bugün yok belki ışınlanma. Belki bir 100 yıl sonra olacak. Bir yıl sonra olacak. Bilemiyorum. Yani o benim ihtisas alanıma girmiyor. Ama seferi sayılır mı? Sayılmaz mı? Çünkü seferilik için biliyorsunuz meşakkat lazım. Bir de ne? Belli bir mesafeyi kat etmek lazım. E şimdi ışınlandı mı adam? Ne meşakkat kalıyor. Ne belli bir mesafeyi kat etmek kalıyor. Sonra aynı anlattı oraya ışınlanıp. Hemen buraya da gelebiliyor. Yani değil mi? Dünyanın bir ucu da olabiliyor. Şimdi sen en hızlı ulaşım aracıyla bile gitsen uçak. E gene yani ne yapıyorsun? Yani bir meşakkat çekiyorsun. Yani mesafeyi ne yapıyorsun? Kat ediyorsun değil mi? Yani şuradan Ankara'ya uçakla gitmek. Yani bana kalsa arabayla gitmekten daha yorucu. Şuradan Ankara'ya uçakla gitmek. Arabayla gitmekten daha yorucu. Niye? 2 saat hava iki 2 saat önce havalimanında olacaksın. Havalimanına gideceksin bütün o aksamı demir aksamını çıkaracaksın bu birinci kontrol bitti mi ondan sonra yeniden takacaksın gideceksin valizlerini vereceksin e peşinden ikinci kere yeniden o demir aksamını çıkaracaksın e gideceksin bineceksin uçağa uçak bir saatte gidecek etti 3 saat e daha havalimanı bir saat bu saat dışarıda yeniden çıkacaksın yine beş saat mesela. E arabayla gitsen zaten 5 saatte varıyordun. Bil faraza diyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyin, her seferinin meşakkati var. Ama şimdi adam tayyi mekan yapmış. Değil mi? Bir bakmışsın Mekke'de, bir bakmışsın Mescid-i Aksa'da, bir bakmışsın Mescid-i Nebevi'de. Yani şimdi bunun seferiliği var mı yok mu? Eskiden sorulmuş bu sorular. Ulema bunlara cevap vermemiş. Demiş ki onu tayyi mekan yapanlara sorun. Onu tayyi mekan yapanlara sorun bakalım. Onlar ne cevap verecekler size? Çünkü bizim gündemimizde bu yok. Neden? Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gittiğinde he, seferi miydi değil miydi? Ulema bunu hiç tartışmamış. Bakın hiçbir fıkıh kitabında bu mesele tartışıldığını görmezsiniz. Hiçbir fıkıh kitabında bu mesele tartışılmaz. Çünkü bu nedir? Bir mucizedir değil mi? Biz insanoğlu için bu ne değildir? Geçerli değildir. Onun mizetindedir onun hususiyetindendir. o Allah arasındadır. Onu Tayyip mekan yapan adama soracaksınız. Tayyip mekan adam, yapan adam ona cevap verecek. Yani şimdi bu farazi meseleler yeri geldiğinde çok böyle abes olur. Çok abes. Ama yeri geldiğinde de lazım olur. Yani mesela işte geçen derslerde ne yaptık kaldık? Nedir? İşte e, tevessül meselesi. Hazreti Ömer'in Abbas'ın duasıyla ne yapması? Tevessül etmesi meselesi. Sahi bir rivayet. Buhari müslimin rivayeti. Problem yok. E adam alıyor ne yapıyor? Diyor ki işte bak diyor. Bak diyor işte bu tevessülün caiz olduğunu gösterir. Diyoruz ki biz. Hayır bu tevessülün caiz olduğunu göstermez. Niye? Bu aksine aksine tevessülün caiz olmadığını gösterir. Neden? Çünkü bu tevessül şahsın zatına değil neyi nedir? Duasınadır. Zatına değil neyi nedir? Duasınadır. Ha, bak bu nedir işte? Bir devî. Mefhumu alif ile adama ne yapmak? Cevap vermek. Mefhumu muhalif ile ne yapmak? Adama cevap vermek değil mi? He. Bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam geri geldiğinde yapmıştır. Ha. Şimdi burada da ne diyor? İşte diyor, bir rivayet var İmam Ahmed'in Müsnedi ile İbn Mace'nin neyinde? Süneninde. Evet, Kütüb-i Sitte. İbn Mace Kütüb-i siteden. Yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai İbn-i Mace, he, bunlar ney? Kendi içinde kütüb sitte. Bir de ne var? Kütüb-i tisa, konkordans dediğimiz. Hani o müsteşikler yapmışlar ya. He, nedir o iş? Üç tane ziyadesi vardır onun. Darimi'nin, Sünen'i, İmam Mali'nin, Muattas'ı, İmam Ahmed'in neyi? Müsned'i. He, yani bu işte en maruf kaynaklarda geçiyor. Nedir işte İbn-i Mace? Teslim olacaksın. İmam Ahmet'in müstedi teslim olacaksın değil mi? Ha. Yani üstüne basa basa söylüyorlar. Yani biz bu kaynağı Mühdin i Arabi'nin futatil Mekkiyesinden getirmedik diyorlar. Gazali'nin ihya-i dinden getirmedik. Ebu Talip Mekki'nin Kutul Kulubinden getirmedik. Kuşeyrinin Risalesinden getirmedik. Nereden getirdik? Hadis kaynaklarından maruf mütedavüen meşhur hadis kaynaklarından getirdik diyorlar. Üstüne basa basa. Evet. Şimdi oku bakalım rivayeti. Bu, bu rivayette Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Namaza gitmek için evinden çıkan kimse Allah'ın. Senden isteyenlerin hakkı için ve sana doğru olan şu yürüyüşümün hakkı için senden istiyorum derse Allah yüzüyle ona döner ve yetmiş bin melek Kendisi için ettiler Tabi hadisin ilk bölümü bizi ilgilendiriyor. İkinci bölümü ilgilendirmiyor. Bizim doğrudan lehimize değil zaten. Allah'ım senden isteyenlerin hakkı için. Şimdi senden isteyenler hayatta da olur. Ölmüş de olur. Ama senden isteyenlerin kim olduğunu <gülüyor> biz ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Bizim için o gayet. Problem. Senden istiyorum. Heh. Şimdi bu bölümünü ne yapıyorlar? Tevessülün cevazına delil alıyorlar. İkinci bölüm bizim lehimize delir. Sana doğru olan şu yürüyüşimin hakkı için senden istiyorum. Zaten ameli salihle Allah'tan ne yapılır? İstenir. Değil mi? Mescide gitmek, cemaate gitmek ibadet değil mi? Her bir hatvede adımda ecir yok mu? Var. E salih amel problem yok. Okuduğum şu Kur'an için senden istiyorum. Var mı? Kıldığın namazın hürmetine senden istiyorum. Bunlarda problem yok. Çünkü niye? Bu benim neyim? Salih ameli. He. Tevessül üç şekildeydi değil mi? Kaç şekildeydi? Üç şekildeydi. Ha yani bir tanesi ne? Allah'ın ve sıfatlarıyla tevessül. Evet. Salih amelle tevessül. Bir de he, Hayatta olan bir insanın neyle duasıyla tevessül. Burada problem yok. E şimdi burada yani işte namaza giderken işte Allah'ım senden isteyenlerin hakkı için senden istiyorum. Senden isteyenlerin Hakkı için. Ki Arapçası Allahümme inne eselüke <gülüyor> bihakkı sâilin aleyke. Arapçası bu. Evet. Devam et. Bu şüphenin cevabı. Bu şüpheye birkaç yönden reddiyede bulunabilir. Bir. Bu hadis sahih değildir. Yani hadis bir kere sahih değil. Çünkü senedinde Atiye <gülüyor> el-Avfi adında if'ul hadis olan bir ravi bulunmak. Daiful. Daiful if'ulinden çıktı. Daiful zamir rivayet bulmaktadır. Evet. Atiye el-Afi denilen bu Ravi Hicri 111 yılında vefat etmiş bir ravi Muhadisler tarafından daiful hadis, hadisi zayıf olan bir ney zat olarak kabul edilir. Evet. Meskur ravi hakkında Zehebi el-Kaşip'te onu zayıf saymışlardır. İbn Hacer et-Takrib'te sadık olup çok hata eder. Sadık. olup çok hata eder. Müdellis bir şeyiydi. Sadece demek ki yani problemi yani hadiste zayıf olması değil aynı zamanda müdelis. Nedir müdellis? Yani şeyhinden ya da şeyhinden hadisi işitmediği halde işittim diyerek işitmiş olarak göstermesi. Yani diyelim ki işte ben Necmiyim, benim şeyhim Osman. Osman da hadisi kimden almış diyelim? Fatih'ten almış. O da onun şeyhi. Ben sanki bu hadisi kimden işitmişim? He, yani Doğrudan, kimden? Osman'dan işitmişim gibi işitmediğim halde onun ismini ne yapıyorum? Zikrediyorum. Bu nedir? Müdellistir bu. Nedir? ha Bir de aynı zamanda ne? Şii. Aynı zamanda ne? Şii. Yani Ehl-i Sünnet'e mensup değil. Böyle bir abi Tabi onun Şii'liği Biraz teşeyyü babandandır. O da ayrı bir konu. Tabii burada İbn Hacer'in sözüyle biz e, meseleye delil getirdiğimiz için çok fazla ne yapmadık? Kurcalamadık. Ama el hariflerde yani zat nedir? Zayıf bir abidir. El hariflerde zayıf bir abidir. Evet. Atiye Atiye el-avfi bu hadiste açıkça tahdiste bulunmamıştır. Evet. E şimdi Şii olunca da ne yapılıyor? Zaten ehli sünnet âlimleri tarafından kendisine ihtiyatla bakılıyor. Ha, bir abi müdellis olarak nitelenmişse, bir abi müdellis olarak nitelenmişse, anla ne yaptığı, rivayet ettiği hiçbir hadis alınmaz. Anla. Ki biz ona muan an diyoruz. Muhakkak ki haddefena, ahbarana, galelena ya da haddefeni, ahbareni, galeli ya da embeena gibi ya da semiyotu gibi lafızları ne yapması lazım? Tasrih etmesi lazım. Açıkça ifade etmesi lazım. Yani bizzat işittim, bizzat bana dedi ki, bizzat bize bahsetti ki, bizzat bize haber verdi ki ya da bizzat bana söyledi ki. Bunu söylemesi lazım. He. Bu rivayette de bu sigalardan hiçbir tanesini kullanmamış sadece anla yani fulandan ne yapmış hadise almış. Hal böyle olunca yani müdellis olduğu için alınmıyor. evet. İbnü's Sinni'nin Eskarul Yevm ve Leyla adlı eserinde Bilal el Habeşi radıyallahu an'dan benzer şekilde yapmış olduğu rivayet ise daha zayıf ve daha münkerdir. Evet, yani İbnü's Sinni'nin Eskarul Yevm ve Leyla diye bir kitabı var. Bilal Habeşi'den başka bir ne? radıyallahu an rivayet zikrediyor. O daha da zayıf ve münker. Neymiş o? Bu rivayetin senedine yer alan Elvazi bin Nafi el Ukeyl adındaki ravi oldukça vahidir. Vahidir. Vahidir. Bukhari onun hakkında munkerul hadis der. Evet. Nesai ise hakkında metruk der. Şu bilinmelidir ki İmam Bukhari munkerul hadis dediği raviler hakkında haklarında Münkerül hadis dediğim ravilerden rivayette bulunmak helal değildir demektedir. Gördünüz mü? Yani İmam Bukhari bir raviye Münkerül hadis demişse o raviden rivayette bulunmak helal değildir. Allah. Evet ya ben Bukhari'yi çok severim diyorsan Buhari çok büyük bir hadis halimi Bir diyorsan ne yapacaksın? Bu kavle itimat edeceksin. Evet. 2. Yaratılmışlarla tebessülde bulunmanın cevazını eleşeğin hadiste herhangi bir delil bulunmamaktadır. Yani şimdi zaten hadis ne? Zayıf. Yani su gelince temmin bozulur. İza'a'a'n nas batalal el kıyas. Değil mi? Nas gelince kıyas batıl olur. E şimdi hal böyle olunca Yani zaten zayıf rivayet. zayıf yuvaetle bir şey ispat etmek ne değil, mümkün değil. Yani Hanefi alimleri zayıf hadiste fıkı bile ispat etmemişler, hele akideyi ispat etmek, ne mümkün? Akideyi ispat etmek ne mümkün? Ha, yani böyle bir şey olamaz. E, diyelim ki, diyelim ki, diyelim ki, yani bu hadis sahih. Şimdi geldik farazı yeten. Diyelim ki sahih. He. Şimdi burada şunu demek istiyor ya Okuduğunuz hadisi bile anlamıyorsunuz. Bu hadis sizin lehinize değil, aleyhinize değil. Diyelim ki sahip. Bu tevessülle bulunmanın cevazına işaret etmez ki. Neden oku? Hadiste yalnızca isteyenlerin ve itaati yolunda yürüyenlerin hakkı için Allah'tan dilekte bulunmak ifade edilmektedir. İstekte bulunanların hakkı, isteklerinin karşılanması, itaat yolunda yürüyenlerin hakkı ise sevaba nail kılınmalarıdır. Bu da insanların değil, Allah'ın kendi kendine vacip kılmış olduğu bir haktır. Yaratılmışın, yaratıcısı üzerinde hiçbir hakkı vacip kılma, salayeti yani yetkisi bulunmamaktadır. Ne anladınız siz bundan? Ne anladınız bundan? Hani anlıyor nasıl yürüksün, saz da <gülüyor> Ne anladınız siz bunu? Tamam. Evet. Bir daha oku. İki, yaratılmışlarla tevessülle bulunmanın cevazına ilişkin, hadiste herhangi bir delil bulunmamaktadır. Hadiste yalnızca isteyenlerin ve itaati yolunda yürüyenlerin hakkı için Allah'tan dilekte bulunmak ifade edilmektedir. İstekte bulunanların hakkı İsteklerinin karşılanması, itaat yolunda yürüyenlerin hakkı ise sevaba nail kılınmalarıdır. İstekte bulunanların hakkı, isteğinin karşılanması. Bu isteği kim karşılayacak? Allah'a Allah seveceğim. Allah Güzel değil mi? Ha. O yolda yürüyenin de hakkı ne? Sevaba, sevaba nail olması. O sevabı kim verecek? Allah'a Allah. seveceğim. Güzel. Peki, istekte bulunanların hakkı, bu isteklerinin karşılanması olunca, böyle bir istekte bulunanın, o Karşı hakkı o adamın Allah'tan isteyip ona mecbur kılması mümkün mü? Değil. Mümkün mü? Değil değil mi? Hayır. Ha, yine yine o yürüyüp de o ecri almak isteyenlerin o ecrini Allah'ın illa da onu vermesini Allah'a mecbur kılması mümkün mü? Değil. E, o halde sen burada nasıl oluyor da kendi elinde olmayan bir imkanla... Ne yapıyorsun? Acizliğinle tevessül ediyorsun. Anladık mı? Evet. Kendi elinde değil ki bu. <gülüyor> yani hadis aksine, aksine Allah azze ve celle'nin bu neyi iki hususu kabul edildi, kabul ettiğinde bizzat teveccühün hakkı bulacağını gösteriyor. E yani Allah'ın bunu kabul edip etmediğini bilmeden senin yapmış olduğun tevessülün Sana vereceği fayda nedir ki? Hani şöyle bir örnek gösterelim. Adamın başı kel tamam mı? Başı kel. Ha. Merem'i olsa kendi başına ne yapacak? Sürecek. Yani adam yürüyenlerin hakkı için senden istiyorum diyor. Yürüyenlerin hakkı ne? Yürüyenlerin hakkı ne? Ne? Allah'ın onlara istediklerini vermesi değil mi? Peki verip vermediğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Ne zaman öğreceksin verip vermediğini? Öbür dünyaya intikal ettiğinde öğreneceksin. E hal böyle olunca yani Allah'a senin bunu ne yapman, farz kılman mümkün değil. Yani bu senin lehine değil, aleyhine delimdir. Evet, devam et. Üç. Devamlı okumayalım ikinen. Oku. Okudun ya. Bu şimdi. da insanların değil, Allah'ın kendi kendine vacip kılmış olduğu bir hattır. Yaratılmışın yaratıcısı üzerine hiçbir hakkı vacip kılma salayiyeti yani yetkisi bulunmamaktadır. Hiçbir hakkı yoktur demiyor. Hiçbir hakkı vacip kılma yetkisi yoktur hı hı. Karıştırmayın. Evet. 3. İstekte bulunanların hakkı isteklerinin karşılanması, ibadet edenlerin hakkı da sevaba nail kılınmaları olduğuna göre herkesi de Allah'ın fiillerindendir. Öyleyse buradaki dilek, yaratılmışların bizzat kendileri aracılığıyla değil, Allah'ın fiilleri vesilesiyle yapılmaktadır. Nitekim buna benzer olarak, Peygamber s.a.v. bir duasında şöyle demektedir. Allah'ın gazabından rızana, cezalandırmandan affına sığınırım. Allah'ın fiili olan affına sığınmak yine kendi fiili olan sevap vermesini istemek gibidir. Açık, net. Evet, devam. 4. Yaratılmışların zatı ile Allah'a tevessülle bulunmak konusunda ileri sürdükleri delillerin ve aracı kılınan kişiden değil de onun vesilesiyle Allah'tan diledikleri konusundaki iddiaların doğruluğu varsayılsa bile böyle bir davranış en azından bidattır. Ölülerden istigazede bulunma ve onlardan dileme konusunda cevaza mahal yani geçit yoktur. Yani çünkü neden? Hep diyoruz Tevesülde kaç şart gerekli? Üç mü? İki mi? Kaç? Neydi? Bir. Bir. Hayatta olacak. İki. Hazır olacak. Üç. Güç yetenecek. Evet. E, hal böyle olunca ölünün canlı üzerinde herhangi bir tasarrufu ne değildir? Mevcut değildir. Yani adam ölmüş kabrinde, adama gidiyorsun, diyorsun ki Allah'a yalvar, beni ne yapsın affetsin. Sen onun için Allah'a yalvarmakla mükellefsin. O senin için Allah'a yalvarmakla mükellef değil. Değil mi? Heh. Gideceksin sen yalvaracaksın. Yani böyledir yani bu, tevhid inancında böyledir. İslam bunu getirmiştir. E hocam, yani... Ee, Ölüleri gidip ziyaret etmeyeceğiz mi? Ziyarete payrı bir olay. Ölülere niye gidersin, ziyaret edersin? Kuntun ne heytukum an ziyaratül kubur fe zuruha fe inneha tuzekkirukumul Daha önce nehy etmiştim. Kabirleri ziyaret etmenizi. Şimdi serbest bırakıyorum. Gidin. Kabirlerinizi ne yapın? Ziyaret edin. Çünkü o size neyi hatırlatır? Ahireti. Bir rivayette ölümü. Bir rivayette ne yapar? Kalpleri yumuşatır, gözleri ne yapar? Yaşartır. He, yani burada illet, illet senin ders alman. İllet onun ders alması değil. Sen ders alacaksın. Bunun dışına çıktığı an ne olmaz bu? Tevhid inancı olmaz. İşte ne yaparsın? Kum şehrine gidersin, 20 bin küsür yatır İran'da. 20 bin küsür yatır. 20 bin küsür. Ölü dini, canlı dini değil. 20 bin küsür yatır. Peygamber aleyhissalatü vesselam kabirde namaz kılmayı yasaklamış namaz var. Peygamber aleyhissalatü vesselam kabristan'da tavafı yasaklamış tavaf var. Peygamber aleyhissalatü vesselam kabristan'da ağlamayı, bağırmayı, yakarmayı, el pençe durmayı, işte yüz dağıtmayı, paça dağıtmayı, yaka dağıtmayı bunları ne yapmış? yasaklamış hepsi orada var gidin bunları göreceksiniz Türkiye'de yok mu? Türkiye'de de var eğer bu işin ucu biraz bırakılsa bakın neler olacak işte görüyorsunuz Ramazanlarda bilmem ne baba bilmem ne dede rezaleti görüyorsunuz Anlı secdeye gitmeyen kadınlar sıraya girmişler Anlı secdeye gitmeyen kadınlar sıraya girmişler yatır dini, ölü dini böyle bir şey olabilir mi? Her şeyin bir var. Her şeyin bir adabı var. O adaba ne yapmak lazım? Bağlı almak lazım, uygun hareket etmek lazım. Ama maalesef, maalesef işte ümmeti Muhammed ifratla tefrit arasında vasatı ne yapamıyor? Orta yolu bir türlü bulamıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesine bakın göreceksiniz bunu. Hangisi Peygamber'in vefatından sonra, aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra onun kabrini bayram yerine çevirmiş? Hangisi? Hangisi? Hangisi peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın kabrine çaput bağlamış? Hangisi peygamber Efendimiz Aleyhissalatu kabrinin topraklarını yemiş, içmiş, temasüh etmiş? Hangisi? Var mı bir tane örnek? E, hal böyle olunca insan biraz bakacak selefine. Onlar ne yapmışlar? Şunu demek kolay. Ya sahabe bu dini en iyi yaşayanlardır. Güzel. Doğru. En iyi bunlar yaşamışlardır. Doğru. Allah hepsinden razı olsun. Peki bu dini en iyi yaşayanlara sen şirki nasıl isnat edersin? Nasıl isnat edersin? Böyle bir şey yapmak ne değil? Mümkün değil. Yani biraz siret okuyan, biraz onların haberlerine bakan bunu görür. Ama maalesef İnsanlar ilimsiz olunca, kitaplardan, yazılanlardan uzak olunca, asli kaynaklardan uzak olunca kulaktan duyma bilgilerle amel ediyorlar. Mesela en son geçen gün yayın evindeyim, Cübbeli Ahmed'in bir kitabı çıkmış. Bedir ehlinden cevazı ya da Bedir Ehliyle İstigase diye bir kitap çıkarmış. Bedir Ehliyle İstigase diye. Bu meyanda şu anda tam ismi aklımda değil. Cübbeli Ahmet yazın Bedir Ehli değil. Çıkacak o Google hoca da. O size verir onu. Ha. Yeni bir kitap çıkarmış. Düşünebiliyor musun? Bedir Ehliyle İstigase. Allah Resulü'nün ashabıyla istigase ediyoruz biz. Ne istigasesi bu? Ya sen değil Bedir Ehliyle. Milyon defa Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la istigase et. Allah'ım de şu İsrail kahret. Hani ne oldu? Yüz yıldır istigase ediyorsun. Bak yüz yıldır. Niye kahredemedin? Niye yok edemedin? Neden? Böyle bir şey olabilir mi? Bu akıl işi mi? Mantık işi mi? İyyâke nâbüdü veyyâke neslâinî günde kırk kere diyen bir insanın Allah'ı bırakıp da sahabe bile olsa Ondan medet olması mümkün mü? Böyle bir şeyi hangi akıl kabul eder? Hangi fıtrat kabul eder? Sen Allah'tan isteyeceksin. Rabbinden isteyeceksin. Veren dualan da o. Başkası değil. İşte o Hazreti Abbas'ın rivayeti. Bak Hazreti Ömer ne diyor? Allah Resulü hayattayken diyor biz ne yapardık Allah Resulü ile Allah'ı ne yapardık tevessül ederdik ama o öldü şimdi ey Abbas diyor sen onun amcasısın kalk da bir dua et şuraya çık şu minbere hutbeye Rabbimize dua et yalvar yakar bize yağmur yağdırsın <gülüyor> Hazreti Ömer şunu bilmiyor muydu kabrin hemen yanında elini açıp ey Allah'ım Allah Resulü hayattayken onunla senden istiyorduk şimdi öldü he? onun zatıyla Onu şu kabirdeki cesediyle sana tevessül ediyoruz. Bize yağmur yağdır diyemez miydi? Niye dememiş? <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ömer bilmiyor, cahil. <gülüyor> Hayatta olan salih bir insanı kaldırıp dua ettirtmiş. Hem de öyle bir insan ki Peygamber Efendimizin neyi? Amcası. Bak, görüyor musunuz adabı? Usluk bu. E bunu bilmeyeceksin. E ne yapacaksın? Yatırlarla, ölülerle... He. Sahabi olduğu kesin olan da zaten hilaf yok. Adam gidiyor, al kabri, A türbesi, içinde yatan nedir? Kedi midir, köpek midir, domuz mudur, Yahudi midir, Ermeni midir, Hristiyan mıdır? Ne olduğu belli değil. Ne olduğu belli değil. Kim var içinde bilen yok. Bir bakmışsın bütün ümmet orada. Telli baba. Bütün ümmet orada. Kimdir bu? Kimdir? Bir bilen var mı? Bir kaydı var mı? Bir kuydu var mı? Rum kızı diyen var. Ermeni kızı diyen var. Herkes bir şey söylüyor. Bu din bu mu? Gideceksin alacaksın mumları. e Koyacaksın oraya. Yakacaksın. Ya bunlar bizim dinimizde yok. Hristiyan adetleri bunlar. Mum yapma kilisede Hristiyanların yaptığı bir adettir. Bizde mum yapma yok. O camilerde Mihraplarda böyle iki tane mumusu vardır. Biliyor musun? Hanefi uleması buna haram demiştir. Siz bakmayın camilerde olduğuna. Hanefi fıkıh kitaplarında bu haramdır. Hanefi kıdakları bu Çünkü niye? Bu Hristiyanların kiliselerinde vardır. Dönün el mevsuda seraksenin bunun haram olduğunu nasıl orada göreceksiniz. O kadar dikkat etmişler. Çünkü kim ki bir kavme benzerse hele bu kavim neyse gayrimüslimse ondan olur. Böyle şey olabilir mi? Bizim muma ihtiyacımız yok. Bizim nurumuz var, iman nurumuz var. Bizim muma ihtiyacımız yok. Aleyhissalatü vesselamın namaz kıldığı durumları biliyoruz. Nasıl namaz kıldığını biliyoruz. Nerede namaz kıldığını biliyoruz. Biz ne yaparız? Onların, onların ayaklarını bile koymaya iğrendikleri yere neyimizi koyarız biz? Başımızı koyarız. Alnımızı koyarız. Bizim farkımız o. <gülüyor> Hal böyle olunca. Yani şöyle bu dine. Bugünün aklıyla bakmayın. Bugünün aklıyla bakarsanız. Yani doğruyu göremezsiniz arkadaşlar. Sahabenin aklıyla bakmaya çalışın biraz. Hazreti Ömer'in tevhid ruhuyla bakın. Tevhid ruhu. Hacer-i dönüp. Ey taş. Vallahi ben senin bir taş olduğunu biliyorum. Vallahi ben senin zarar da veremeyeceğini, fayda da veremeyeceğini biliyorum. Ama ben ne yapayım ki? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı seni öperken gördüm, ondan öpüyorum. He. Yoksa seni öpmezdim. Çünkü taştan biz medet ummuyoruz. Biz taştan ne yapmıyoruz? Medet ummuyoruz. Adam demiş ki, اذا tedayaktum bil umur, Festa'inu ala mafil kubur Uydurmuş Yani işlerde sıkıntıya düştüğünüz zaman kabir elinden gidin yardım isteyin. Bunu Peygamber aleyhissalatu vesselama isnat etmiş Utanmadan Peygamber aleyhissalatu vesselam söyledi ki demiş Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ümmeti Muhammed Ümmeti Muhammed arkadaşlar Zor durumlarda kabirlere gitmez. Ümmeti Muhammed zor durumlarda camilere gider. Zor durumlarda Allah'ın zikrine gider. Zor durumlarda ilim halkalarına gider. Ümmeti Muhammed kabirlere gitmez. Kabirlere zor durumlarda gitmek bizim işimiz değil, bizim örfümüz değil, bizim adetimiz değil. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. O başkalarının dinlerinde var. Siz bir örnek biliyor musunuz? Yani Sahabe yenilmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra yenilmiş. Tabi'in yenilmiş. Etva tabi'in yenilmiş. Toplu düzgülü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine menet ummuşlar. Var mı böyle bir hikaye? Var mı böyle bir kıssa? Böyle bir şey yok. Belli. İman ve züh takva arttıkça başarı gelir. Düştükçe hasaret gelir. Bu belli. Bu şey bu. Yolu bu. Başka bir yolu yok. Ama maalesef tabi insanlar bir takım cahil cühelanın peşinden gidince bir bakmışsınız. Günde 40 kere İyâken Abdü ve İyâken İstâin diyen insanların günde 100 kere şirk koştuğunu. Yeri geldiğinde ne yaptığını bilmeden fuzul işlerle uğraştığını görüyorsunuz. Adam duruyor şefaat ya Resulallah. Duruyor şimdi, şefaat ya Resulallah. Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ortada. Şefaat ya Allah. Bir tanesi dedim ki şefaat ya Allah diyen bunu diyen adam da medreseli bir adam. Ya dedim bana bir tane hadis getir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesinden bir tanesi Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra şefaat ya Allah desin. Bir tane hadis getir. Dedi ki ben dedi Yıllardır hadis kitabı okuyorum dedi. Hiç görmedim böyle bir hadis. E dedim yani sen mi daha çok seviyorsun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı? Onlar mı? E dedi onlar daha çok seviyor. E peki onlar daha çok seviyordu. Da onların aklına niye gelmemiş bu? Yani sen yeniden mi fethediyorsun bu dini? Yeniden mi bu dini anlıyorsun? E biz böyle duyduk. Biz böyle gördük. Bu çok tehlikeli. Çok tehlike. Nerede gördün? Ben devam ediyorum onunla Cedele. Kur'an'da mı gördün? Yok vallahi böyle görmedim diyor Kur'an'da. Buhari'de mi gördün? Yok diyor. Buhari'de de böyle görmedim. Nereden duydun? Kur'an'dan tefsir eden, Kur'an'dan bir şeyleri anlatan bir hocadan mı duydun? Yok. Buhari'den Müslim'den bir şey anlatan hocadan mı duydun? Yok. E nereden? Ya işte hocam işte ya İbn Arabi'nin kitabında gördüm. Şeyhimizin dersteki dersinden dinledim. Bakın, yani uslubu görüyor musunuz? İnsanların anlamasını sağlamak lazım. İnsanların anlamasını sağlamak lazım. Bağırmak kolay. Küfretmek kolay. Hani hep anlatıyorum, bu zihninizde kalsın. İşte Tayyip'in, Başbakan Tayyip'in belediye başkanı olduğu dönemler, öncesinde bir kuraklık var biliyorsunuz Sözen döneminde. Yosunlu, işte deniz analı sularını içtik, kullandık. O dönemleri hepiniz biliyorsunuz. E Tayyip geldi bir şeyler yapıyor ama gene yağmur yok. Yani diyanetten yardım istedi. Dedi ki ya dedi, yağmur duası yapılsın falan filan. Hemen gazeteler ne yaptılar? Bunların inşallah kaldı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Ha, bunların işi kaldı diye ne yapıyorlar? Başlık atıyorlar. O dönemde de Mahmud Efendi almış ahfadını Yuşa tepesine gitmiş. Orada ne yapacak? Yağmur duası yapacak. Şimdi biz biliyoruz ki yağmur duasında seferilik olmaz. Ne demek yağmur duasında seferilik olmaz? Yağmur duası camiye en açık, en yakın bir alın açıklığı ne yapılır? Dua edilir. Yani yağmur duası için Fatih'ten kalkıp İzmit'e gitmeye gerek yok. Fatih'ten kalkıp Beykoz'a gitmeye gerek yok. Ama orada bir yatır var ya. Yuhuşa. Kim var orada? O da Meçhul ya. Ha. Şimdi gitti... Yaptılar dualarını gene yağmur yağmadı. Yağmadı yağmaksın. Yani illa yağacak diye bir kural yok. Şimdi o ara bir çay ocağındayım ben. Mahmut hocanın talebeleri orada. Bu durum değerlendiriliyor. Konuşuyorlar. Ben de çay içiyorum. Kenardayım. İşte oldu. Yağmadı ama inşallah yağacak. Falan filan derken o zaman da Adıyaman'daki hoca daha ölmemiş. Muhammed Raşit Onun da orada gene müritleri var. Dendi bir tanesi dedi ki bak görüyor musun dedi. Sizin şeyhiniz dua etti yağmadı. Ama vallahi, billahi, tallahi bizim şeyhimiz dua etseydi yağardı dedi. Bunun üzerine öbürkü ya etme eyleme. Bak yemin etme bu Allah'ın iktidarıdır. Allah'ın hükümranlığıdır. Bak günah işliyorsun demek yerine. Hızlı dayanamadı, bir vurdu masaya. Vallahi dedi şeyhimiz dedi, yağmur için dua ettiyse yağmur yağacak dedi. Şimdi millet bunları uzaktan izliyor. Hiç sesim çıkmadı başta. O ara cami cemaatinden böyle fıtratı düzgün bir adam kapıdan içeri girdi. Fıtratı düzgün. Dedi ki ya ne diyorsunuz dedi, siz deli misiniz dedi, siz salak mısınız, hiç aklınız yok mu? Ya ben... Cahil halimle sakalım yok, bir şeyim yok ya bu sizin söylediğiniz caiz mi deyince ben orada dedim sen ne dedin? Bir daha tekrar et. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah demeye başladı. Görüyor musunuz cinnet hali insanı ne yaptırır? Ama bakın işte tevhid ruhu olan bir adam bunu asla ne yapmaz? Söylemez. Söylemez. Tevhid ruhu içine çökmüş adam bunu söylemez. Tevhidi hücreleriyle almış adam bunu söylemez, mümkün değil. Haddini bilir. Ama yok. işte, bu yok. Hazreti Ömer demiş mi? Hazreti Abbasut Bey'e çıktığında vallahi yağmur yağacak. Kullehumul mulk, Malikel mulk, Tu'til mulke men teşaa ve tenzu'ul mulke mimmen teşaa. Ve tu'izzu men teşaa ve tuzillu men teşaa biyedikel hayr. Yani her şeyi saydı Allah. İstediğini o verir. İstediğinde ne Senin bir neyin yok? Hükmün yok. O bakımdan. Hülasası, tevessüle, istigaseye illa cevaz bulalım, bunun caiz olduğunu gösterelim, ispat edelim diye ne yapmaya gerek yok? Dinimizi bir kenara itmeye, iman gömleğini çıkarıp, şirk ve küfür gömleğini giymeye gerek yok. He. Bizim için önemli olan Allah'tan istemek. Açarsın Rabbinden istersin. Hayatta olan salih olduğuna inandığım ya da en azından Müslüman bir kul olduğuna inandığım bir insanın duasını da istersin. Ama uzaklara gitme önce annenin duasını al. Uzaklara gitmene gerek yok. Babanın duasını al. Ninenin duasını al. Amcanın duasını al. Babanın kadim dostunun duasını al. Çok uzaklara gitmene gerek yok. Bakın arkadaşlar. Sen önce bunların dualarını al. Hıh. Ondan sonra hocanın da duasını al. Problem yok. Ama önce yakındakiler anasının duasını almamış. Anası her gün beddua ediyor. kocasının duasını alıyor. Alsa ne olur? Alsa ne olur? Ne faydası olur ki? Ne faydası olur? Babanın bedduasını alıyor. Hocanın duasını almış. Ne faydası var? Onun için dikkat edelim. Çok da uzatmayalım. Subhane ki Allah'ım ve birhamdik yeşe'den la ve bilik.